Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız İyi akşamlar laflayacağız dinleyicileri Bütün programları bugüne kadar İstanbul'da yapıyorduk İlk defa Atilla değil mi? ...İstanbul dışına çıktık... Evet laflayacağız turnede diyebiliriz belki... ...neredeyiz Ahmet... ...Urlu'ya geldik... Ee, ...bu akşamki konuğumuz... ...sevgili İzak Eskenazi... ...İzak hoş geldin... ...merhaba hoş bulduk siz de hoş geldiniz... Evet, ...çok teşekkür ederiz... ...aslında hoş gelen biziz... ...İzak'la evet. davetli, <gülüyor> davetli olduk... evet. Ne ...çok ne da keyifli bir ortamdayız... ...teşekkür evet. ediyoruz... ...bu akşamki programın üzerinde... ...bir sürü koleksiyonlardan konuşacağız... E, tekstilden, halıcılıktan, on parmakta on barifet falan Aynen. oradan konuşacağız. İlk önce her zamanki gibi. Eğitimle başlayalım o zaman. E, evet. E, ben e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi e, işletme Bölümüne 73 yılında girdim. E, çok hareketli bir e, öğrenim dönemi geçirdik biliyorsunuz o zaman öğrenci hareketleri ve şey diğer anarşik hareketler Ortadoğu'da da tabi bunun hard içinde evet içinde olan yerler bizim için çok yabancı bir ortamda ama orada öyle bir öyle bir arkadaşlıklarımız ve eğitim sürecimiz oldu ki hayatta gerçekten beni yönlendiren ve gelişimi sağlayan çok Ciddi bir e, arkadaşlık ve eğitim e, dönemi geçirdim. E, çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. E, müzikle aşağı yukarı ilk tanışmam da benim e, üniversite yıllarında e, oldu. Önder Focan o da arkadaşımız. Ya, evet, tamam, Önder'e ya. buradan selam veriyorum. Ee, ve diğer arkadaşlarımız hep müzikle ilgili, gitarla e, gitar çalan, e, müzik dinleyen, o zaman e, rock müzik dinleyen arkadaşlarımız, e, satranç e, oynayan, satranç e, milli takımında olan bir arkadaşımız falan. çok keyifliydi. Yani bu. Fotoğrafçılık e, da vardı o zaman. Evet, sizden. fotoğrafçılık da vardı. E, yani şeyin dışında, e, politik olayların dışında gerçekten sanatla ilgili bir e, şeylerimiz de oldu. Daha sonra e, 78 yılında mezun e, olup e, İzmir'e döndüm. Ama okuldan önce İzak şeyden bahsedelim istersen. Aa, hani herkes İstanbul'dan sıkılıp da Ankara'dan sıkılıp da kendimizi bir yere atalım Hı. var. Bir Urla'ya atalım, Ege'ye atalım. Evet. farklı Evet, yani biz aslında kö köken olarak e, Urlalı e, bir aileye e, mensubuz. Dedelerimiz e, Urla'dan, ileri gelenlerinden. E, öyle ki şu anda Urla'nın en büyük e, mahallesi olan Hacı İsa Mahallesi, benim büyük büyük dedemin adını e, taşır. E, daha sonra belediye binası, e, keza... Benim e, büyük dedemin e, konağı e, idi. 1900'lerin başında onu e, sattılar e, devlete. E, tabii burada ciddi ticari faaliyetleri de e, olmuş. E, daha sonra tabi babam e, büyük şehri İzmir'e e, göç etmişler ve biz orada e, dünyaya geldik. E, fakat hiçbir zaman Urlayla e, bağımızı koparmadık. Ben doğduğum e, günden itibaren her yaz Urlaya e, gelirdik zaten e, ve şimdi de aşağı yukarı 12 yıldır da Urla'da e, oturuyoruz. Çok güzel. Ya Urlanın inanılmaz bir enerjisi var yani ve burası evet, için böyle söylenir. Doğrudur, doğrudur. Yani aslına bakarsanız Urlanın e, yaşayan büyükler eskiden buraya küçük Paris bile derlermiş. Yani e, o kadar e, ileride şey olarak. Çünkü nüfusun büyük bir kısmı e, e, Rum, e, Musevi e, şey, e, göçmenler. Yani çok ciddi bir e, mix, bir karışım e, varmış. Ticaret, tabii üzüm ticareti. İskere evet. Limanı çok önemli o zaman bütün şey iskele limanından, ticaret iskele limanından yapılıyor. Karantina adası keza e, yurt dışından gelen tüm e, yolcu gemileri karantina adasında konaklıyor. Birkaç gün hatta burada kalıyor. Tabii bu da bir ekonomik faaliyet evet, e, getiriyor. E, ciddi bir şey varmış ama daha sonra tabi önemini e, kaybetti Urla. Şimdi tabi hak ettiği yere tekrardan aşağıya geliyor, geliyor. Evet. Çok, geliyor. Da evet, evet. çok da güzel oluyor. Evet, çok da güzel oluyor. Burada bir kere e, Urla'da, limanda ben e, Bizans öncesi bir takım yelkenli teknelerin yapıldığını gördüm. E, bir e, mimari araştırma grubu, bir okul tarafından bunlar yapıldı ve buradan suya indirildi. Marsilya'ya kadar Marsilya, e, evet, gitti. Evet. <gülüyor> Bir şey daha söyleyeyim. yani Bu liman tepesi vardır meşhur Urla'da. Hı hı. Ee, onun e, mülkü de bizim ailemize e, ait idi. i̇di. Ee, bu bir yangın mangın bir şeyler geçirdi. Yangın hep, şey o belediye binası. Hep yanar ya böyle şeyler, evet, evet, tapular e, yanar. Evet evet öyle <gülüyor> bir olay maalesef orada oldu. Ee, tabii... Bu Krasemanae'nin e, şeyidir orası, başlangıç noktalarından bir tanesidir, Liman Tepesi. Oradaki kazılar, evet. hatta oradaki e, arsalardan bir bir tanesi zaten bizim e, tapusu olan bir arsamızdı. Orayı devlet e, şey yaptı, e, istimlak ya, etti. Koydu. E, yakma, bu sefer yakmadan aldı. Yok, bu defa parasıyla hmm. e, aldı. Hmm. E, Dolayısıyla böyle bir kök, köklerimiz hmm. or, çok eskiye gidiyor Orla'da. Orla. Orla güzel Orla. Evet, evet aynen. Erol Garner'dan gelsin, gelsin. o Gelsin. Evet. Misti diyelim. Ee, keyifli bir parça gelsin. akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri. Sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşamki konuğumuz sevgili İzhak Eskinazi. Birazcık her zaman yaptığımız gibi ilk soru da eğitim hayatı dedik. OTTÜ işletmeden bahsettik. Şimdi yavaş yavaş isterseniz bir hem kariyere hem iş hayatına dalalım. Evet. Üniversiteyi bitirdikten sonra önümde tabii birçok bir alternatif e, vardı. O zaman tabii e, tüm mezunlarının önünde daha geniş bir e, pers, kariyer imkanı vardı. Nereye müracaat etsiniz e, hemen kabul, kabul ediliyordu. Evet. E, aile meclisi, bizim aile işimiz, tekstil e, işimiz e, devam ediyordu. E, babam e, yür yürütüyordu. E, abim de inşaat mühendisi o da e, askerliğini yapmış o da dönmüştü o, o sıra aile meclisi içinde işe devam mı yoksa profesyonellik mi diye bir e, şeyimiz oldu e, işe devam kararı e, aldık e, ve e, artık işleri büyütmek üzere iki kardeş ve e, babamla e, bu sektörde büyümeyi e, hedefledik ee, işlerimiz daha ziyade o zaman üretimimiz yoktu. Üretim e, iş, e, imkanları doğdu. Üretim yaptık. Daha sonra e, 1986'da e, iki arkadaşımızla beraber ihracat şirketi e, kurduk. E, bu ihracat şirketi e, zamanında yani o zaman tabii ihracatın alt, şey olduğu yıllar çok iyi yerlere geldi bugün. Fakat o arada ben halıcılık işine merak sardım. Hatırlıyorum <gülüyor> Dol şeyi. Dolayısıyla evet Enfesim. çok hoşuma. Çünkü evde hep bizim annem benim çalıya çok meraklıydı. Evde hep çok güzel halılarımız oldu ve her baktığımda başka bir şey görürdüm ben halıda. Halının zaten en güzel tarafı Hı -hı. da odur. O anlamda e, abime dedim sen şeye devam et tekstil'e ben bir halıcılığı bir şey yapayım, Değil. bir deneyeyim. E, 1970, e, 1908, sen 98'e kadar e, halıcılık e, işi, ya yani halıcılıkla bir fiil e, uğraştım. El, El halıcılığıyla tabii. Hatta 1992 yılında bir fabrika kurduk oraya kadar geldi. Yani kendi ipliğimizi üreten, desenlerimizi kendimiz yapan, markası olan ciddi bir işletme haline geldik. O arada tabii ben fuarlara gittim geldim, çok böyle ciddi böyle bir renk e, şeyi de oluştu kendi kafamda. Yani renk bilgisi, renk kültürü, e, bana çok yabancı olan bir takım şeyleri yani dünyanın önemli halıcılarıyla e, bir araya gelip onlarla fikir alışverişi yapmak falan Benim en keyif aldığım e, günlerdi bunlar. E, çok, çok eski halı görme şansımız oldu. E, daha sonra 98 yılında e, tekrar tekstile e, döndüm. Çünkü artık halıcılık biraz daha e, uzak doğuya doğru e, gitmeye başladı. 98'den bu yana da... Özellikle bir şey soracağım. Tabi, Burada mesela İzmir'e yakındır Kula. Evet. Çok önemli bir bilmem. merkez. Evet. Tabii. Bunlar şu anda mesela yok mu oldu tamamıyla? Yoksa hala ufak ufak bunlar geri dönmeye başladı mı? Ee, ufak ufak bir şeyler yapıyorlar ama şimdi şu ara halıcılık şöyle oldu. Yani 1990'lardan sonra halıcılık tamamen bazı üreticilerin ...oradaki tezgahları kullanarak kendi fikirlerini hmm. e, ürettikleri e, birer üretim yeri haline geldi. Yani biz de yıllarca hep evlerde kendi yaptığımız desenleri e, üretir e, üretirdik. Dolayısıyla e, bazı onların kültürleri de yani onların yerli kültürleri e, bir şekilde... Örozyon e, uğradı. Yani değişti... Ee, değişikliğe uğradı. Zaten bu iş her zaman böyle e, olmuştur. 1900'lerin başında çok büyük halı şirketleri işte Uşak'ta şeyde kendi kültürlerini getirmişler ve orada da e, bir takım e, ihracata yönelik halılar e, yapmışlar ve Uşak halıları da zaten ondan sonra başka türlü adımlaya e, başlanmış. Tabii moda ile ilgili her şey e, moda renk. Bugün bir yağcı bedir halısı çok meşhur bir halıdır ama mo mo renkleri moda olmadığı sürece evet. satışı çok olmaz. Çok gündeme gelmez. E, gündeme gelmez. Böyle İlginç. koyu kırmızı bir halı. Evet. E, e, evet bir kere ben istemiştik bize ön ayak olmuştu yağcı Mes bedir almıştık. Evet. Evet. Yani dolayısıyla her şey moda. Moda biraz. Moda ile evet. ilgili e, şeye çok bağlı. E, Giyime çok bağlı, çok enteresandır. Yani hı. giyimde insanların gözü sokakta ne görüyorsa halıda da onu görmek istiyorlar. Yani çok enteresan bir tespittir bu. Hı hı. Ee, dolayısıyla mefruşat ona bağlı, ee, renk koltuklar ona bağlı. bağlı, her şey her şey ona bağlı. Peki bu şimdi tabii bu el sanat dediğimiz şey inanılmaz bir şey. Bütün fabrikasyona karşı durma şansı da çok az bunun. Öyle değil mi Atilla? Yani kesin öyle ama tabii kıymetli olan da bu. Evet, ama kıymet. işte onun bu, ne bu kadar kıymet... kıymeti biliniyor hala. Evet, bu kıymet tekrar geri gelecek mi? Çünkü mesela Türkiye hep öyle biliyoruz biz çocukluğumuzdan beri. Tabii onun şimdi teyidini senden öğreneceğim. Bir halı üretimi için işte İran halısı, Türk halısı. Başka ne halıları var? E, Afgan, Afgan, halıları Afgan halıları var. var. Ee, Kafkas halıları Hı. var ki onlar hala çok kıymetlidir. Çok büyük olmamakla beraber. Hı. Ancak şunu sana söyleyeyim yani insanlar e, e, el halısını bir kere üretmek istemiyor. Yani dokuy köylerde ve şeylerde atölyelerde artık el halısı dokumak istemiyor e, genç kızlar. Hı -hı. Yaşlılar zaten e, gençlere öğretemiyor. Onlar Öğretim da öğrenmek istemiyorlar. istemiyorlar. Yani Hı -hı. kültür yavaş yavaş e, yok olmak mecburiyetinde yani tabii tabii yani. Biraz görgüler arttıkça, biraz ekonomik düzeyler yükseldikçe artık insan başka işler yapmaya çalışıyorlar. Bir de makine teknolojileri o kadar ilerledi ki el halısını çok benzeri makine halıları yapılmaya başlandı. Baskı teknolojileri çok ilerledi. Yani ben fuarlara gidiyorum, bir takım baskılar görüyorum halının arkasına bakmak ihtiyacı duyuyorum. Acaba bu el halısı mı, Çünkü baskı mi? halı mı diye. O kadar. Iyi. O kadar. O bu kadar dijital benziyor. baskı çok mükemmel. Analog Bilmiyorum. fotoğraf, dijital Bilmiyorum fotoğraf gibi. gibi. Aynen, öyle. aynen öyle. Dolayısıyla tabii ekonomik olarak da çok pahalı olduğu için e, el halıları. Ama eski halı hala rağbet e, görüyor. Nasıl görmez? Plak bile geri döndü. Yani, aynen öyle. evet. Yani, tabii ki. Tabii plaklar ki. geri döndü. Tabii ee, peki. Peki. Şimdi ilk defa soracağım bu soruyu hep kafamdadır ve şu anda da ciddi bir şekilde arıyorum bunu. Ee, eskiden bir takım arkadaşlarımızın evine gittiğimizde, bizim evde yoktu fakat onlarda hatırlıyorum böyle bir aslan duvar halısı vardı. Bir aslan figürü, bir aslan bir ceylanı kapmış. Böyle dev duvar halıları vardı duvarda iki metreye, bir buçuk metre falan. Bunların tabii bir şey değeri yok herhalde. Yok, bunlar tamamen figüratif e, yapılmış. Tabii ki bunların çok hiç e, şey ama benim acayip hoşuma gidiyor hiç. E, evet, yani bunlar biraz daha e, Doğu e, kültürünün <gülüyor> etkileriyle yapılmış. Yani bunların ipek alıları olanları bile vardı. E, bunun yanında tabii e, dokuma, yani makine dokuması bu tür e, <gülüyor> şeyler çok dekoratif olarak e, satılırdı. Yani. Çok pahalı e, levellardan çok ucuza kadar bu tür figürlü e, şeyler, alılar e, duvarlar için dekoratif Doğru. olarak e, yapıldığı zamanında. Ya çok ne? hoşuma. O zaman çocukluktan kalmış bir anda <gülüyor> şimdi böyle hep duvarımda benim için hakikaten gerçekten çok kiç olan bir şey fakat o kiçli koşuma gidiyor işte. Evet, o Fransızlar da Belçikalılar da falan da vardır o duvarı asma ve figür evet, daha onlar, çok tabi dini tabii. onlarda biraz onlar dini evet, motifler dini. çok olur onlar ama da işte needlepoint evet, e, çok önemli oluyor. yani tabi onlarda duvar e, halıları e, needlepointler çok e, önemli onlar e, goblen işleme evet, evet. E, halılar saraylarda e, şeyler, çok e, önemli bir kültür benim sarayım yok ama halım diye olmasın e ben sana zaten, Ceylanlı Aslanlı Zaten halısı olanın da Sarayı olanın da o halıyı alacak kültürü yok <gülüyor> o, da, o da var tabii, doğru. O zaman hemen Hollandalı bir sanatçıdan gelsin Laura Figi'den gelsin Blue Moon gelsin bakalım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 without a love of my own. İyi akşamlar Laflayacağız caz dinleyicileri. Bugün Zeki Eskenazi'nin Urla'daki evinde biz konuk olduk. Eee, ot dü işletmeden başladık. Çok geçmişe dayalı bir urla geçmişi, halıcılık bununla birlikte yürüyen bir de bir tekstil var. Herkesin merak ettiği tekstil hikayeleri. Evet. 98 yılında fiili olarak tekstile döndüm. Benim her zaman modaya ilgim olmuştur. İyi giyinmeyi severim güzel şeyleri her zaman e, görürüm ve e, böyle bir e, doğal doğal yeteneğim e, olduğunu söylerler ve ben de bunu e, biz zaten yanımızındayız evet, e, sanatçı e, hiss, tarafınız var oysa biliyor evet, evet. E, yani işe başladığımız tekrardan tekstile döndüğümüz zaman spot tekstil daha e, ihracat firması e, idi. E, bunda da biz 93 yılında kurmuştuk. Ama ben fiilen e, ilgilenmiyordum ama 98 yılında fiilen ilgilenmeye başladım. E, bizim grubumuzun bir e, firması Örbe Konfeksiyon e, yapıyor. Tabi başladığımız zaman daha ufak çaplı bir e, firmaydı. Daha sonra e, yönümüzü biraz tasarım'a e, doğru yönlendirdik. Ve büyük firmalara e, üretim yapmaya başladık. Zaman içinde tabii koleksiyonlarımızı e, oluşturup koleksiyon e, satmaya e, başladık. Ve çok ciddi e, koleksiyonlarımız e, oldu ve beğenilmeye e, başlandı. E, zaman içinde yani İzmir'de önemli bir e, yere geldik. E, diğer e, grup şirketimiz e, Rotex'le e, beraber e, İzmir'de ilk üç sıralarda her zaman e, olduk e, şu anda belki ilk 5 e, içinde e, hala daha devam ediyoruz bizekeskenası bir şey soracağım bu Avrupa'nın ve Amerika'nın şimdi bir ara Çin'e gitti bir ara Hindistan'da yapılıyordu bir ara Türkiye'de yapılıyordu bütün bu koşullar da tabii bunun gelişmesine Türkiye'de e, sebep olan işlerden bir tanesi değil mi tekstil? E tabi rekabet. Ve bir de bir şey soracağım çok önemli. Aa İzmir'de çok şey var tekstil firması var. E, evet, reka... İyi iş yapan. Evet. Doğrudur, doğrudur. İzmir e, yani ben İzmirli olduğum için değil ama İzmir gerçekten bir işi iş olarak yapan çok ciddi sadece para için e, yapmayan. Hı -hı işin bütün detaylarını çok iyi e, analiz edip o konuda e, yatırımlar yapan e, firmalar ve zihniyet içinde e, olmuştur her zaman. E, Tabi uzak doğu e, pazarı ciddi bir rekabet e, şeyi getirdi. Hem üreticiler açısından hem e, müşteriler açısından. Tabi Türkiye'nin avantajlarını e, çok iyi değerlendirdi müşterilerde hem yakın pazar olması hem kalitenin daha yüksek olması hem çabuk responsif bir endüstri olması, flexible olması tabi bunların hepsi müşteriye avantaj olarak döndü. Seyahat etmek kolay, bizim seyahat etmemiz kolay. Lisan konuşmak kolay, yani her türlü avantajı Avantaj var. olan bir şeydi. Dolayısıyla üretici müşteriye sarıldı, müşteri üreticiye sarıldı. Dolayısıyla böyle bir şey gidiyor. Şimdi tabii bu söyledikleriniz çok doğru ama acaba, yani benim hep kafamda bir soru var. Türkiye gerçek potansiyelini, özellikle tekstil konusunda gerçek potansiyelini çok da realize etmiş gibi de durmuyor. Yani dışarıdan bakınca tabii ama hani olmamız gereken yerde miyiz bilemiyorum tekstil konusunda. Yani şimdi tabii ihracatçı firmalar e, bu konuda biraz daha ileride ama e, alt tarafta e, baktığınız zaman e, tedarikçiler konusunda tabii onlar ihracatçılara göre biraz daha yavaş. E, güncelleşiyor, güncelliyorlar kendilerini. Ama ben son zamanlarda e, gayet iyi bir takım e, olduğunu düşünüyorum. E, tedarikçi ve ihracatçı e, birlikteliğinin. Ya, peki bizden bir marka çıkamaz mıydı? Yani Dünya çapında bir markamız olabilirdi diye düşünüyorum. Tabii marka... E, Marka işi çok ciddi bir e, iş yani. O, tabii Türkiye nerede baksan biraz da e, daha oryantal bana göre. E, marka çok büyük bir yatırım hmm. işi. Yani yılda 10 sene, 15 sene, 20 sene hiçbir şey kazanmamayı göze almak hmm. lazım. Ama biz de, bizim mantıklar öyle çalışmıyor, çalışmıyor. evet tabii. Tekstilcilerin mantık... Şimdi bakarsanız tekstilcilerin çoğu müteahhitlik de yapmaya başlamış. Yani <gülüyor> paranın çoğunu başka yerlere e, harcama şeydi. O da zaten ne kadar e, passionate olduklarını, olduklarını gösteriyor, gösteriyor. Evet. yani Doğru. bu konuda. Evet. Doğru diyorsunuz. Evet. Bizde ticarette bile 100 metre koşmak önemlidir. Maraton kimsenin koşmaya şeyi yoktur yani. Evet. İşte da birazcık maalesef onu gerektiriyor ama. dille mesela düşünebiliyor musun? Yurt dışına gidiyoruz. 100 senelik restoran diyor adam. Yani yani Bizde şey maalesef. Yani. Tabii. 10 günlük restoran. 3 tane bulamazsın. Since 2022 diye tabela koyacağım ben dükkan açarsam. <gülüyor> Tabi. Doğrudur. Güzel. Evet. Doğrudur. Ne yapalım bir parça, bir parça arasına, arasına, arasına gidelim. gidelim. Ee, sonra daha ilginç konulara da e, gidiyoruz. E, gidiyoruz. Joshua Redman kuartetten gelsin. Evet, chill diyeceğiz. Hep Birlikte dinleyelim. Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim. E, sohbetimiz son hızıyla devam ediyor. Eğitim dedik, kariyer dedik, e, spot tekstil dedik. E, şimdi birazcık yavaş yavaş hobilere geliyoruz ama e, yani hobi artık hobi olmaktan çıkmış seviyelerde. Bizim çığırından çıkmış hobiler dediğimiz aşamaya gelmiş e, koleksiyon tutkusu var ve burada da çok enteresan böyle farklılaşma bir farklı yöne gitme var. Birazcık isterseniz oralardan bahsedelim. E, tabii koleksiyonerlik aileden de gördüğümüz bir şey. Çünkü annem de e, evde her zaman e, bir takım e, kendine göre e, koleksiyonunu yaptığı e, objeleri her zaman olmuştur. Ee, babam da kendine göre bir işte her zaman çok klasik pul koleksiyonu ve onu e, işlemesi e, masa saatlerce onunla uğraşması bize tabi e, farkında olmadan ciddi bir e, aşılama, aşılama e, oldu. Ee, yani koleksiyonculukla ilk başladığım yani benim e, Antikacı dolaşma gibi bir hobim vardı. Almanya'da bir gün dolaşırken çok enteresan bir terazi gördüm. 1900'lerin başında Kartal başlı. Ve çok hoşuma gitti. Kalbim çarptı. Ve onu satın aldım. Getirdim eve. Salona koydum. Eşim ne, yap ne yapacak? <gülüyor> bu dedi bundan sonraki benim hayatımın koleksiyonerliğimin ilk parçası i̇lk günü. olacak. <gülüyor> ee, Terazi, <gülüyor> hayatımın dengesi değişti. <gülüyor> evet. Ve ondan sonra e, mekanik, güzel mekaniği olan, e, estetiği olan, e, malzemesi e, gerçekten e, çekici e, gelen terazileri satın almaya başladım. E, tabii bunu kategorize ediyoruz etmeye başladım. Tabii koleksiyonculuğun en önemli şeyi e, toplamak değil, onları kategorize edip ona göre e, bir sıralama e, yapmak. <gülüyor> Yoksa bir tanesi toplayıcılık, bir tanesi koleksiyonculuk. E, şey tabii yani, tabii evet. ki. E, zaman içinde tabii koleksiyonculuğun e, gruplarına da, koleksiyoncular gruplarıyla da tanışmaya başladım. Ve e, işte İzmir'de koleksiyon kulübü e, diye bir kulüp var ki o da İstanbul'da'nın İstanbul'da bir kulübün İzmir şubesi idi. Sonra ayrıldı. Oşta işte o kulübe girdim. Orada tabii değişik konularda koleksiyonlar arkadaşlarımız oldu. O arkadaşlarımızından koleksiyonla ilgili koleksiyon yapma ile ilgili bir takım bilgiler edindim. Daha sonra iş arkadaşlarımdan bir tanesinin sikke koleksiyonu vardı. O bana ya dedi sen niye bu ağırlık koleksiyonuna girmiyorsun? Çünkü çok şey var, ürün var ve bu tabii 2000'lerin başlarında oluyor. Ve kimse de bununla ilgilenmiyor. Bu da senin zaten işinin bir, yani koleksiyonunun bir yan şeyi. Evet. Dolayısıyla onun teşviiyle. Ee, başladım ve işte bugün e, 750 adede e, yakın çok önemli içinde e, gerçekten dünyada tek olan e, parçaları olan e, bir koleksiyonum e, ol, işte. var, oluştu. E, tabii bunları e, sadece Koleksiyonum var demek yetmiyor. Bunları sergilemek lazım, kitaplaştırmak lazım, yayınlamak lazım. İşte onunla ilgili olarak da bir takım üniversite akademisyenleriyle ilişkiye giriyoruz. Onlar benimle ilişkiye giriyor ve yayınlar yapıldı bir takım koleksiyonlarımla ilgili. Evet. Müzelerde sergilerimiz e, oldu. E, geçici sergilerimiz e, oldu. E, şimdi de önümüzdeki günlerde işte ümit ediyorum İzmir Müzesi ile e, birlikte İzmir Arkeoloji Müzesi'nde geçici e, sergiler düzenlemeyi düşünüyoruz. E, ki bunlar koleksiyoncuların zaten hayal ettiği şeyler bunlar. Yoksa bu ürünlere biz emanetçisiyiz. Ee, mutlaka evet. Çok yani doğru. Bunlar, bunlar Türkiye Cumhuriyetinin değerleri. Değerlerim. Evet. Ee, peki, yani neden teraziyle başladı da atıyorum dolma kalem daktili olmadı da terazi oldu? Bir, bir, bir, bir, bir özel bir sebebi var mı? Ee, Şimdi dolma kalem dediğin de dolma kalem <gülüyor> de, koleksiyonum da e, vardı. <gülüyor> yani çok, çok güzel 5-6 tane, 10 tane dolma yani o zamanlar tabii güzel olan şeyleri evet. hep e, alıyorum, topluyorum. Eee terazi tabii mekanik e, bir ve estetik olarak beni daha çok cezbetti. E, ve e, Bilmiyorum herhalde instinktion olarak oraya doğru hmm. ee, kaydım. Kaydı. Ben şimdi tabi bazı parçalara böyle daha evvelde sevgili İzhak Eskenazi ile birlikte baktığımız için şeyleri de biliyorum. Bunlar böyle dosyalar dosyalar şeylerin içinde, a, torbaların evet. içinde, naylonların içinde falan. Mesela tam tarihini bilemeyeceğim ama mesela bir deniz kabuğunun içine kurşun dökülerek... Hı? ve bir ağırlık, ağırlık yapılmış. Ölçü. Ağırlık doğru, ölçüsü olmuş doğru, mesela. Bunlar. Doğru, doğru. Bunlar ne zamanlara aitti mesela? Bunlar hep milattan Milat önce, önce yani. e, tarihlenen e, ağırlıklar. Yok işte buradaki Finikellerin belki bilmem. Tabii o. tabii aynı tabii, Deniz evet. kıyısında olan e, işte, Tabii e, dev, şehir devletlerinin e, kullandığı ağırlıklar ve ağırlıklayıp geçmeyin. Yani bunların hepsi insanların kendilerinin eee e, yarattığı şeyler değil Bunlar ekonominin e, yarattığı e, birer e, tabi Evet ya yani mecbur kalına evet, yapılmış evet, yani bir, bunlar bir ticari bir, e, faaliyetlerin yürütülmesi için birer araç olarak e, yapılmış e, hepsi devletlerin kontrolü altında e, ve e, bunlar Hatta ve hatta bir takım ağırlıklar var ki işte kurşun düşüyor, parçası hmm. kopuyor, parçası sonradan tamir ediliyor, ağırlığı şey yapmak için dengele dengelenmesi için. Ben işte bir takım ağırlıklar var ki üzerinde devlet mühürleri var. Bu büyürler kontroldan geçmiş, o günün zabıta tabir ettiğimiz, evet, e, valide edilmiş, edilmiş kişi, şeyleri tarafından, görevleri tarafından. Ayrıyeten base ağırlık dediğimiz, devletin kendi ağırlıkları var ki senin ağırlığın normal tüccara gittiği zaman o ağırlığı koyuyor tüccarın ağırlığını da koyuyor, onu devleti yani resmi e, standa referans, evet, evet, şey. referans noktası referans noktası. Bu arada tabii çok şey öğreniyorsunuz ağırlık birimlerinin binattan önceden e, Romalılardan bugüne kadar isimlerinin hep aynı <Gülüyor> e, geldiğini, çok ufak değişikliklerin olduğunu e, bugün işte. E, Librelerin de evet. o zamandan geldiğini çok önemli şey ansiyolar us olarak evet, gelmiş bu bayağı şeyler hoş şeyler evet. Peki Türkiye'de evet. Akademi yani akademi olarak baktığınızda bu sizin koleksiyon objelerinize veya özellikle ağırlık birimleri ile ilgili bir herhangi bir üniversitede Hani iyi bir novhav veya bir şey alabileceğimiz alabileceğiniz yerler var mı üniversiteler? E, e, ya bu konuda tabii araştırmalarını e, odaklamış bir, bir takım şeyler var, öğretim üyeleri var. var. Evet, o öğretim üyeleri ne bazı şeyleri danışıyoruz. E, bir, yani menşeyini e, tespit edemediğimiz e, bir takım e, ağırlıkları. Onlara gönderiyoruz resimlerini. Karşılıklı olarak istişare ediyoruz ve onun ne, menşeinin ne olabileceği konusunda bilgi alıyoruz. Veyahut da bir şeyi satın alırken bile bu nedir, değer mi, değmez mi diye soruyoruz. O bize muhtemel menşeini söylüyor ve ben böyle bir şey görmedim bugüne kadar. Bunu mutlaka alalım Kaçırmayalım e, diyor. gibi tiyolar e, alıyoruz. Evet. evet. Bir parça arası vereceksek bir şaka yapalım. Yapalım, ne yapalım? Biggest joke <gülüyor> of all. Oh, ee, İsveçli bir e, yine güzel bir sesten Fatima'dan geliyor. Fatima şakası. <gülüyor> Bu akşamlar laflayacağız dinleyicileri perşembe akşamı dinleyenler için. Bir de cuma sabahkiler için de günaydın. Günaydın olsun. Bu akşamki misafirimiz İzhak Eskenazi ama biz ona misafir olduk Urla'ya. Ee, bu ağırlık aletleri koleksiyonunun büyük bir kısmı bizim topraklarımızdan, Anadolu toprağından gelen ağırlık aletleri. Tabii bizim müzelerimizde de bir epey ağırlık aletleri ve birtakım parçalar var. Bunları karşılaştırdığımız zaman ne kadar müzelerde var, müzelerdekiler ne kadarı sizde var. Böyle bir harmanlasak bu konuyu. Müzecilik sizden daha mı önde gidiyor daha mı geride gidiyor? Ben daha İzhak Eskenazi'nin koleksiyonunun müzeden daha önde gittiğini biliyorum. Şimdi onun penseyle çekeceğiz bu sorunun cevabını ağzından. <gülüyor> Bir müze gelecek mi? <gülüyor> ki, Kıvırdıktan bu da cevap vermez şimdi ama zorla istiyoruz. Valla tabii ağırlık ölçüleri veya da ağırlıklar müzeler için çok önemli birer mta obje olmak tan çok uzakta. İşte bir takım müzelerin çıkarmış olduğu yayınlara ve müzelere gittiğimiz, gördüğümüz gittiğimiz zaman e, ancak 3-5 tane ağırlık e, görebiliyoruz. Ve o ağırlıklar da çok e, sıradan e, şeyler. E, tabii yıllarca e, müzelere gelen ağırlıklar hep etütlülük olarak kenara e, atılmış ee, etütlük ne demek herkes e, bilmeyebilir? E, etütlük üzerinde çalışmak üzere e, bir kenara konan ve hiçbir zaman eline, ele alınmayan <gülüyor> e, <gülüyor> ya, e, şeylerin, şeylerin içinde, e, kutuların içinde çürümeye terk Bana göre yani e, o... E, otur e, objelere otur e, objelere evet. E, e, diyorum evet etütlük e, dolayısıyla e, atilla bir şey sor çok pardonizak bizim siyasetçilerin etütlüğü var mı onların hepsi etütlük. hepsi etütlük. <gülüyor> pardon tamam <gülüyor> devam, devam edebilirsin <gülüyor> e, yani müzelerin e, o kadar ki Şimdi İzmir Müzesi ile biz tabi çok yakın e, temastayız, e, müzeden gelen arkadaşlar e, benim koleksiyonumu gördüğü zaman gerçekten e, bazı parçaları e, ilk defa e, görmüş oluyorlar ve hayretler içinde yani bu bir ağırlık mı, e, birtakım bilgileri bizden e, edinmeye çalışıyorlar ki normaldir tabi biz konuya biraz daha e, araştırmacı olarak yaklaştığımız için e, birçok şeyi de görmemiş oluyorlar ilk defa e, görüyorlar ve, bunu, ve o objenin ağırlık olup olmadığını üzerinde hiçbir fikirleri yok dolayısıyla bir müzeye öyle bir parça geldiği zaman ee, onun tabii ki ağırlık olup olmadığını Hı. bilmiyorlar ve kenara etütlük olarak e, atılıyor ve Hı. o kadar çok malzeme geliyor ki o malzemelerin bir gün etüt edilmesi e, mümkün olmayacaktır. E, arşiv konusunda da tabii biz ülke olarak biraz çok e, şeyiz, evet. Ön e, e, çok geriyiz. <gülüyor> e, biz müzelere çoğu defa diyoruz ki ya lütfen bunları arşivleyin, birer resimleyin, bize de en azından resimlerini verin ee, ve biz de ne var ne yok görelim kendi koleksiyonumuzun değerlendirmesini yapalım veyahut da size bir takım önemli şeyler, objelerle ilgili ha, pinpoint edelim yani şu iyidir bunu artık sergileyebilirsiniz diyelim bir iletişim içine, bir bilgi alışverişi içine girelim dedik ama maalesef e, bunlar Türkiye şartlarında biraz zor, zor e, gerçekleşiyor. Şey, evet. Yani evet. British Museum bu konuda e, ağırlık konusunda en fazla e, şeyi olan e, Bizden de çok parça var mı orada? Çok tabii. Amerika'da özel koleksiyonlar var. Orada da e, ciddi şeyler var. Hep Çoğu zaten bu coğrafyadan giden e, Parçalar. parçalar. Tabii canım. Yani Amerikanlı bufola avındayken kızılderli burada ticaret yapılıyordu. ya yani, öyle. öyle. Evet. Peki bu koleksiyona o zaman bir takım parçalar buradan bulunuyor. Bir takım parçalar da yurt dışından satın alıp buraya getiriyorsun. Evet. Bu da memlekete geri dönüş. Aynen o zaten bizim yaptığımız en önemli katkılardan bir tanesi de e, o. Yurt dışı müzayedelerinden e, koleksiyonerlerden eee obje satın alıyoruz. Ee, özellikle önemli müzayede evleri e, bazen büyük koleksiyonları toplu olarak e, satışa çıkarıyor. E, tabii 10 yıl önce, 12 yıl, 15 yıl önce bunlar çok daha ekonomik e, fiyatlara satılıyordu. Şimdi bu aralar e, çok yükseldi e, fiyatlar. E, oldukça koleksiyonumun büyük bir kısmını yurt dışından getirdiğim parçaların oluşturduğunu söyleyebilirim. Önemli parçalarının e, diyeyim en azından. Ya işte bu da bu coğrafyadan, bu topraklardan çıkan şeylerin geri dönmesi ne kadar önemli bir katkı. Şimdi burada bu radyo programını dinleyen herkes şunu düşünüyor. Eminim. ...ya Isaac Eskenazi bütün bunları yapıyorsun... ...o zaman çok zengin oldun bu işten. Bu işin para getirisi yok. Hiç yok? Hiç yok. <gülüyor> tersi para bir para kaybı var. var. Tabii. Ha, burada sadece... A, ...vatanını, milletini... ...ve bu toprakları seven insanların... ...bu topraklardan giden bir takım şeyleri... ...bunu geri getirmesinden ve... ...bir sonraki nesillere... ...bir takım bayrak yarışı gibi... ...bunları vermesiyle Hatta alakalı şey bir durum var. Ya. Kıymetli bir durum. Türkiye pek kıymetli durumlara alışık değil... Şimdi köprüden bir geçişte para alıyorlardı. Şimdi bir de dönüşte para alıyorlar. Benim bir tek korku, ortada da birisi duracak. Ben de istiyorum diyecek parayı tam geçerken. Eskiden gibi. öyleymiş ya Galata Köprüsü. Hayır, bir gidişte, bir gelişte. Şimdi ortadan alacaklar bir de. Evet. Dolayısıyla para karşılığı olmayan işler, kıymetli insanlar tarafından yapılan işler ve her şeyi parayla ölçmeden yapmak lazım. Evet tabii bizim... Amacımız burada bir yayın yapmak ee, ve il, önümüzdeki nesillere bir takım e, bilgilerin ve e, daha e, sistematik olarak e, aktarılmasını sağlamak e, başka da bir e, şeyimiz olmaz. Yani bizim çocuklarımız bunları değerini bilir mi, bilmez mi, ilgilenir mi, ilgilenmez mi bilmiyorum. Bizden sonra bu herhalde bir müzeye bağışlanacak ve orada ümit ediyorum ki adımıza sergilenir. Yani yapıl tek şeyimiz o. Evet doğru. Bu evet. çok rahat olabilecek bir şey çünkü burada bir çok büyük bir rant olmadığı için bunun kimse umurunda olmaz. Rant olan şeylerin peşinde koştuğu için herkes sıra buna gelmez. <gülüyor> Ve dolayısıyla bunları yarın öbürsü gün aa, müzede görme şansımız çok fazla olur. Keşke herkes birtakım biriktirdiği şeyleri herkesin kullanabileceği yerlere bağışlasa. Ben babamın da bir plak koleksiyonu vardı, ciddi bir plak koleksiyonu. Bir sürü özel yerden istediler. O da dedi ki, Gitip, herkesin en çok faydalanabileceği yer Üniversite, Kütüskişir Üniversitesi'ne bağışladı yaklaşık 8 bin plaklık bir klasik müzik koleksiyonuydu. Burada dolayısıyla ulaşılabilirlik çok önemli. Aynen, kıymetli, aynen. işin kıymetli tarafı bu. Aynen, aynen. Ee... Benim parçaya gitmeden önce benim de merak ettiğim bir soru var. Şimdi onu sormak istiyorum. Bu diyelim ki sizin komşu bahçeyi kazarken bir şey buldu bunu bir ağırlık ölçüsü olabileceğini düşünüyor. Ya İsaç Bey şuna bir bakar mısınız? Dedi. Nasıl bu burada bir nasıl bir prosedür var? Yani birisi bir şey bulduğu zaman bunu devlete mi bildirmeli. Nasıl yürüyor bu işler Türkiye'de? Şimdi normal şartlarda e, bunu müzeye e, bildirmesi e, gerekli. Ancak bugün koleksiyonerin e, e, müze adına bir e, şeyi e, almak gibi bir e, işlemi var hmm. böyle bir e, şey. çünkü sonuç olarak koleksiyoner aldığı zaman bir bir yere kaydediliyor Türkiye'nin envanterine kaydediliyor e, aynı şey yani bir koleksiyona koleksiyonere sattığı zaman e, bunun çok illegal bir e, bir, tarafı şeyi, yok. bir tarafı yok. E, yok. Ben şimdi Kazmaya başlamadan evvel bir parça arası verelim. Verelim sen o arada. Evet, o arada kazmak... bir şey çıkarsa belki kazacağım şimdi artık. <gülüyor> evet. Diego Pignera'dan gelsin. Blue Monk. Dinliyoruz. Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi konuştukça tabii aklımıza birçok yeni soru geliyor. Bunlardan bir tanesi de sizin bu kadar koleksiyona konu olan objelerin neredeyse büyük çoğunluğu toprak altıdan geldiği için eminim bir arkeolojiyle de ilginiz vardır diye düşünüyorum. Yani hani özellikle bu bölgede işte kazılar olsun hani arkeolojik sahillerle ilgili bir ilginiz var mı sizi çağırıyorlar mı veya hani bir bilir kişi olarak ee, yani arkeolojiyle ilgim e, var e, et etraftaki arkeolojik e, mesire yerlerini mutlaka e, geziyorum birkaç defa geziyorum ama e, bizi çok fazla çağırmıyorlar açıkçası ama bizim çok yakın temasta olduğumuz sanat tarihçisi arkadaşlarımız var. Onlar kazılara gidiyorlar. Ve onlar bize işte bir takım buluntularla ilgili bilgiler veriyorlar. İşte burada şöyle bir şey bulundu. Resim çekebiliyorsa resmini paylaşıyor. Ama bir kazıda bulunmak istiyorum mutlaka. Hmm. Her yaz arkadaşlar bizi davet ediyorlar gelin bir iki gün kazıda bulun diye bir fırsat olmadı ama mutlaka onu yapmak istiyorum. O bir prosedür işi olduğu için. Evet biraz e, öyle değil mi? O evet iş? biraz yani o kadar kolay, kolay bir ben iş geldim, değil. Ben evet. geldim hadi kazıya katılayım Geyin, değil, evet. doğru Yani elini kolunu salla kazı kazan. Kazı kazan. bir şey yok. Böyle <gülüyor> bir şey yok. Evet. <gülüyor> Şimdi ben çok merak ettiğim için sordum demince sizler de herhalde merak edersiniz İlk, en eski koleksiyon en eski parçası ne kadar yıl önce dedik? Valla milattan önce binlere dayanan ee, bir iki e, ağırlığımız ağırlığım var şu son yaşadığımız 20 seneyi saymazsak yani insanlık tarihine bakacak olursak 5000 yıllık. Evet, evet, evet, yani evet, ticaret oralardan başlamış. Son 20 yılı saymıyorum ticarette. Biz mahvolduk evet, çünkü. Evet. <gülüyor> ee, evet. Yani deniz kabukları için doldurularak yapılmış olan kurşunla bir standarda getirilmiş ağırlıklar var. Salyangozların içi doldurulup ...yapılan e, ağırlıklar var. E, hayvan figürlerinin... E, ...altı düz olarak yapılmış e, ağırlıklar var. E, Bu ağırlıklar daha çok kurşun. Kurşun. Esaslı, o zamanlar e, kurşun. E, bir kere daha ucuz. İşlemesi daha kolay. E, kalıplarını... E, ...yapmak, bozmak çok daha e, kolay. Daha sonra bronz, bronz. Iı, geçiyor. Yani ekonomi biraz daha ilerledikçe, zenginleştikçe daha daha sonra bronza geçiliyor. Ben mesela gençliğimde hatırlıyorum, yani şimdi İzhak Eskener söyleyince kurşun en kolay diye tahtadan kalıplar yapardım, kurşun alıp döküp, olta ağırlığı yapardım kendime. Evet tabii. tabii, evet. Bir tek üstüne tabii. damga basmıyordu Ahmet Görsel diye. Evet, evet, tabii. Ya tabii bu... Bassaydın bu... koleksiyonda olabilir şimdi. <gülüyor> Kalıpların da koleksiyonunu yapan var. Aa, çok enteresan. Tabii. yani e, normal bronz kalıpların, kurşun kalıplarının koleksiyonunu yapan e, şeyler var ama çok çok nadir. E, çok zor bulunan. Tabi çok parça. zor bulunan şeyler. Peki bu konuyla ilgili bir kaynak kitap veya bir şey hani dinleyiciler ilgi duyan varsa yani nasıl? araştırabilirler bu konuyu. Vallahi... Biraz önce bir ilk kitaptan bahsettik. Evet, ona ulaşmak yani, evet. yani mümkün değil tabii de. ya Ona ulaşmak mümkün değil. 1800'lerde çıktı ilk bu konuda yayınlar. Fakat son zamanlarda doçent Oğuz Tekin hocamız var. Dünya çapında bu konuda şey yapan, yayınlar yapan. Onun kitapları çok e, aydınlatıcı. Ben onu tavsiye e, ederim. Rica. Yani bu konuya e, ilgi duyanlar için. E, kendisi çok e, open minded e, herkese cevap verebilen e, sorulara cevap veren ve bil, çok konuda bir ciddi bilgisi olan bir e, doçentimiz. Aynı zamanda Pera Müzesi tabii onların da bir ağırlık koleksiyonu evet, evet. var e, ciddi. O da bu konuda Pera Müzesi de bu konuda öncülük yapan evet. bir e, kuruluş. E, yani son zamanlarda bir takım tabii yayınlar e, oldu. Hı, hem dünya değil. çapında hem Türkiye'de e, ciddi yayınlar yapıldı. Hı. Ama bunlar tabii şeyler, spesifik konularda yapılmış yayınlar ama Oğuz Bey'in yayınları Türkiye'deki özellikle ağırlık konusunda nerede ne varı bulabileceğiniz yayınları var. Bir... Evet. Peki sizin koleksiyona hani bir göz atmak isteyen olursa hani böyle bir internet sitesi veya bir şeyiniz var mı? Ee, henüz bir şey yapmadım ee, ama şeyimde. E planda var mı? Bu seneki planların Süper. içinde böyle bir şey var. Ayrıca bir de tabi yayın yapmak e, istiyoruz. Yani İzmir'deki koleksiyoner arkadaşların içinde de e, tesadüfen ağırlıklar e, almış ve e, bende olmayan bir takım ağırlıklar var. Hepsini birleştirip böyle bir İzmir koleksiyonerleri kitabı e, ...ağırlık kitabı yapmayı planlıyoruz. E, bu arada YouTube'da TRT'nin e, katkılarıyla yapılan bir belgesel var. Koleksiyoner diye bir seri var. Onun bir bölümünde evet. e, de siz varsınız. Hani daha fazla e, ilgilenenler onu da seyredebilirler. Çünkü güzel bir belgesel o. Vallahi bu aa, Eskenaz ailesi ...koleksiyona ve Koleksiyon haricinde yaptığı işi kitap haline getirmeye çok meraklı. İzha'nın eşi sevgililiğine Eskenazi bir yemek kitabı yaptı. O da yemeğe çok meraktır. Ve nedir İzha'nın o kitap? Bir de orada ona dokunalım ucuna. Lina'ya da selam o, olsun burada. E, evet. <gülüyor> olsun. E, İzmir Sefarat e, Mutfağı diye bir e, kitap yaptılar. Beş arkadaş. E, Tabi orada da eşim ciddi e, çalıştı. E, hatta çok iyi, iyi bir anekdotu var. Ee, bu kitap yapılırken e, düştü, ayağını kırdı. Ameliyat e, oldu. Ameliyat olduktan bir saat sonra yatağa geldi hemen bilgisayarını aldı ve kitap yetişmesi lazım ee, hemen editte geldi ama hami şeymişlerler ne yapıyorsunuz de, bu yetişmesi lazım bu yetişmesi lazım <gülüyor> diye onun için <gülüyor> bu kadar special <gülüyor> evet, evet. onun için buradan bir kitap rahat çıkarız kesin çıkarır evet, evet. bence gelecektir ee, de evet. Evet. <gülüyor> Aa, bir de bu koleksiyon haricinde İsa'nın meraklı olduğu bir konu daha var ee, çok ...farklı da olsa unik dizaynlar topluyor. Bir sürü aydınlatmadan tut. Mesela bir aydınlatma hikayemiz var beraber. <gülüyor> ee, hangi şehirdeydi? Danimarka'da mıydı? Danimarka'da. Danimarka'dan. telefon açtı. Louis Poulsen'in bir lambası. O da 1920'lerden falan bir evet. lamba yani böyle. Oo. Bugünkü Louis Poulsen lambaların birebir atası... Fakat o zamanki koşullarla manuel olarak yapılmış Yapın. hiçbir şey olmayan böyle bir lamba aman dedim sakın kaçırma bir daha kimse bulamaz, biz de bulamayız. Evet. Çok hoş bulduk. Evet. E, böyle şeyleri gördüğüm zaman çok heyecanlanıyorum yani e, tabi e, sağolsun Ahmet de bize e, bir takım e, şeyleri aşıladı, <gülüyor> konuda da bilgi edindirdi. E, İde tabii aynı şeyleri görüyoruz. Görmek çok önemli. Bakmak, görmek derler ya. Görmek çok önemli. Öyle olunca böyle paylaştık. Benim çok sevdiğim ofiste masamın üstünde duruyor. Çok hoş. Ee, Güzel. E, her ne kadar izak benim hayfi merakım eskidendi, şimdi o kadar değilim diyor. Seyahatlerin azalmasından <gülüyor> dolayı ama ben mesela bir kulaklık veya hafta teknolojik bir şey alacağım zaman bize arar. Evet. O çünkü iyice böyle damıtmış, araştırılmış, araştırılmış süzmenin en son noktasıdır. <gülüyor> Benim bu kadar vaktim olmadığı için. Doğru değil mi? Eee <gülüyor> her şeyi öyle yapmaya çalışıyorum. Eee bir şeyi alırken ciddi. Yani az alırım, en iyisini Hı. alırım mantığım e, var ve uzun yıllar e, kullanırım. Her şey giyeceğimi bile yani. Eee geçen gün bu da bir önemli bir anekdot. <gülüyor> Ee, camper'ın ilk çıkardığı ayakkabı var bende. İlk modeli. Yani o yeni çıktı Camper modeli var. Ayakkabı hala bende. Hala giyiyorum. İyi, süper. Ee, ve yani taş gibi derler ya. Yani o şekilde ve zevkle giyiyorum. 1995 yılı. Evet, evet. zamansız modeller. Evet, yani dolayısıyla her şeyin koleksiyonu yapılabilir. Yani şimdi koleksiyon nedir? Ee, her şeyin koleksiyonu yapılabilir. Bugün e, bakıyorsunuz gençler e, ayakkabı koleksiyonu güzel, evet. e, yapıyor. Işte. Nike'ın şu modeli, evet, bu modeli, şunlar ve evet, sneaker, Yani çok ciddi bir e, sektör oldu. Evet, aynen. Yani, dolayısıyla e, bu arada gençlere de bir e, mesajım olsun mu? Olsun tabii. E, yani son, son soru var mı? Sondan evvel de olsun. <gülüyor> tabii. Evet. E, yani her şeyin koleksiyonunu yapmak mümkün. Önemli olan nasıl yaklaşacağınız, nasıl sistematize edeceğiniz ve nasıl... ...neyi araştıracağınız çok önemli. Bugün koleksiyonu yapılmayacak hiçbir, hiçbir, şey, yok. hiçbir doğru. şey yok. Çok doğru. Mesela benim takip ettiğim... ...tabii bu bir radyo programı olduğu için kimse görmeyecek bunu... ...benim izaktan takip ettiğim inanılmaz... ...güzel dizayn gözlükleri vardır. Çok hoş. Evet. Evet tabii o da o da, o da bir, aynen, bir koleksiyon, koleksiyon da değil, bir, değil ama, ya, bir değil ama yani var. evet çok rafine evet, şeyler. Evet yani ona her şeyde olduğu gibi ona da dikkat ediyorum. <gülüyor> Bu tabii ki isteyerek olmuyor. Bu içinde evet, biraz şey bir, oluyor de, değil mi? Şey evet, oluyor, de, evet. Ne kadar güzel. Evet bir parçaya gidelim yine istersen Ahmet. It's all right with me. Evet Carrie Underwood'tan dinliyoruz. Diyelim bakalım. is charming it's the wrong face it's not his face but such a charming face that it's all right with me it's the wrong song in the wrong style though your smile is lovely it's the wrong smile it's not his smile it's such a lovely smile that it's all right with me Attracted to you There's someone I'm trying so hard To forget Don't you want to forget someone too It's the wrong game And the wrong chips Though your lips are tempting They're the wrong lips They're not his lips But they're such tempting lips That some night you're free It's all Are tempting. They're the wrong lips. They're not his lips, but they're such tempting lips that if some night you're free, well it's. Gaziniçlere merhaba. Bu akşamki misafir olduğumuz konuk evi Ezakeskene Azin evi Urladan. Acayip güzel bir Urla manzarası ve gün batımı eşliğinde şu anda. Evet yani bir program, program yapıyoruz. Aha, eğer bu sohbeti Amerika'da yapıyor olsaydık bu kadar zengin bir geçmiş kültürü olmayan bir derinliği olmayan ve topraklarından bu kadar farklı bu coğrafyasından bu kadar farklı uygarlığın geçmediği bir yer olduğu için bu kadar ağırlık çeşidi olmazdı herhalde. Mutlaka. Ama Anadolu öyle değil. E, tabii Anadolu'da e, baktığımız zaman 5000 e, yıldan bahsediyoruz. 5000 yıl içinde e, her türlü medeniyetin kullanmış olduğu e, kendine özgü e, ve kendi... E, sembollerinin e, üzerinde olduğu veya veya kendi ağırlık birimlerinin üzerinde üzerinde e, işaretlendiği ağırlıkları e, görüyoruz. Bu da tabi e, ne kadar zengin bir coğrafya içinde e, yaşadığımızı, e, değişik kültürlerin değişik e, kendine özgü e, bir takım ee, davranış biçimlerinin, e, ticaret e, biçimlerinin olduğunu e, gösteriyor. Ee, özellikle e, bir takım ağırlık birimlerinin e, zaman içinde e, ağırlıklarının da değişmiş olduğunu, e, bir takım enflasyonist etkilerin de e, olabileceği sorusunu e, insanın aklına getiriyor. Ee, bu, bu işte acaba enflasyonist etkiler midir? Yoksa şeyler arasında, devletler arasında ki e, aynı birimlerin değişik şekilde yorumlandığı e, anlamı mı çıkarılır? Yani bu tür sorular insana heyecan veriyor e, açıkçası. E, yani Anadolu öyle bir medeniyet ki e, bir e, Toprak ki burada işte Elenistik, Roma, Selçuklu, Osmanlı, yani her türlü medeniyet gelmiş ve hepsinde kendine göre değerler yaratmış, zenginlikler yaratmış bir coğrafyadayız. Yani bu zenginliğin kıymetini bilmemiz, bilmemiz gerekiyor. gerekiyor her çok doğru, çok doğru. Bu şimdi tabii... Hepsi bunların toprak altından çıkıyor çok. Tabii ki. Bir de ben hatırlıyorum mesela bir Bodrum batığı vardı. Evet. Mesela içinden inanılmaz şeyler çıktı. Hiç i̇şte böyle evet. denizlerden çıkıp da buradan da gelen ağırlıklar oluyor mu? Böyle bir şey rastlandı mı yani böyle Vallahi, kaplanmış falan? E, denizlerden çıkan e, ağırlıklar yani bazı kantar ağırlıkları var. E, Var Bodrum Müzesinde e, görmüş olduğumuz bir takım kantar ağırlıkları e, var deniz altında çıkan. Onlar tabi ağır ticari e, şeyler, e, normal pazarda kullanılan e, değil de daha değil. E, evet daha kantar ağırlıkları. E, evet bizim burada çünkü gördüklerimizin hepsi inanılmaz naif böyle artık evet yani, onlar bırakın, pazarlarda kullanabilir yani evet pazar ağırlıkları e, diyebiliriz ama e, batıklarda bulunanlar daha ziyade daha e, dediğim gibi o, e, ticari e, büyük ticari e, şeyler evet. yani orada mesela çok, Bodrum Üzisi de çok önemli bir e, kantar e, vardır e, üzerinde büst şeyi olan ağırlığı olan mesela o beni çok etkileyen ve de çok önemli bir parça ben bir şey sormak istiyorum sen bir şey mi Yok, soracaktın izliyorum. Evet. Sen ee, sorabilirsin. ya koleksiyonda şu eksik ya şu da olsa dediğiniz bir parça var mı bir obje var mı böyle eksik hissettiğiniz şimdi e, var kesin var e, Urla'da klazomenay e, şeyi var, e, medeniyeti yes. geçmiş. Bende klazomenay ağırlığı yok. Yok. Hani. E, İzmir'de bir klazomenay ağırlığı olan bir e, koleksiyoner arkadaşım var. E, ve zamanında o ağırlığı bana teklif etmişlerdi. O zaman çok pahalı diye ben almamıştım. E, ama e, mesela bir klazomenay ağırlığım yok. Ee, onu bulursam ne pahasına olursa olsun, olsun. almak isterim. Ona para için. vermeye gerek yok. Yarın başlarız kazmaya buradan itibaren. <gülüyor> yani bu bu, bu evet, evet, güzel bir soruydu. O. Ve e, beni gerçekten böyle bir ağırlık mı olsun isterim. Çok Allah bizim şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası bir ağırlığı bile yok. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki ağırlıklardan <gülüyor> biraz verelim. <gülüyor> Ve söyleyelim, remember diyelim. Remember diyelim. Eskilerden 60 yılından bir parça Hank Mobley'den gelsin. <gülüyor> Sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Maalesef yine çok çok keyifli bir programın sonuna geldik. Üzülerek kapatacağız. Ama her zaman yaptığımız gibi bir gençlere konumuzun de mesajı var? Birazcık onu alalım. Sadece kole, koleksiyonerlik anlamında değil. Yani hayat görüşü anlamında da fikirlerinizi alırsak seviniriz. Evet yani... E Genel olarak insanlar gençlere şunu söylemek isterim. Yani bir konuda e, araştırma yapıp onun e, en iyisini e, nasıl elde ederim, en iyisini nasıl ulaşırım. Özellikle koleksiyon konusunda konuşmak gerekirse e, sistematize etmek. E, bunu e, ilerki e, sadece kendin için değil ilerki e, jenerasyonlara bunu nasıl aktarırım e, bir takım araştırmaları e, ciddi olarak e, yapıp Ondan sonra bir işe başlamak sadece biriktirmek değil e, bilinçli olarak kategorize ederek bir takım e, koleksiyonların yapılmasını e, öneririm. Şu anda tabii gençlerin e, bu işlerle uğraşacağını çok fazla düşünmüyorum. Çünkü e, bu NFT'ler e, ve e, diğer sanal, e, koleks sanal e, işler çıktı ortaya. Bunlarla ilgili nasıl bir öneride bulunabilirim, onu da bilmiyorum ama son, genel olarak koleksiyonun bir mantığı var. E, gözünü çok iyi eğit, e, iyi araştır, e, her şeyi e, satmak için değil, kendini tatmin etmek için, kendini beğendiğin e, şeylerin, e, koleksiyonunu yap e, diyebilirim. Peki bu koleksiyonelliyi <gülüyor> ne ısı görüyorsunuz? Yani 100 sene sonra da insanlar koleksiyonel olacak mı bugünkü konvansiyonel anlamında? Yoksa söylediğiniz gibi hani gençler sadece bu koleksiyonda mı NFT veya dijital ortamda yapacak? Ya mümkündür. Ee, yani onu öngörmek biraz kolay ama değil. değil. Tabii, evet, e, kolay ama. değil ama yani bu tür mutlaka bir şeyin e, e, NFT'si olması için e, onun e, tarihsel olarak doğru bir e, şeyinin olması, karşılığının olması gerekiyor. Hani belki de e, bu tür şeylerin sadece e, dijital versiyonlarının koleksiyonu e, yapılacak. Hmm. Onu da bilemiyorum. Doğru. Yani şimdi ben koleksiyonumu dijitalize etsem Belki dijital olarak satabilirim yani Doğru, veya evet. da bunu koleksiyon nerlerin şeyine sunabilirim. Yani olmayacak iş değil ama buna tabi kimler merak eder. Onu bilemiyorum. Bunu zaman gösterecek e, biraz Gösterecek. Evet. O kadar Doğru. hızlı değişiyor ki her şey. Ben onu öngöremiyorum çok fazla şu anda. Doğru. Valla biz bugüne kadar hep elle tuttuğumuz şeylerin peşinde koştuk. koştuk evet. Şimdi yeni jenerasyon elle tutmadığı bir şeyin peşinde koşuyor. Evet. Adam bırak yeni jenerasyonu. Adam hayatında gitmeyi bile ümit etmediği Mars'ta arsa almaya peşinde koşuyor. Aynen öyle. Aynen. Evet. Çok Aynen da büyük öyle. bir ekonomiye dönüşüyor bu iş. Halbuki bizde Mars dedin mi tavlayı koltuğunun altına koyup öyle devam edersin yani. <gülüyor> Bizim Mars'tan anladığımız mı? Siz Aynı Mars'tan da bunu iki anladınız. Mars <gülüyor> evet, iki <gülüyor> Mars bir ders derler. Evet. Evet. Aa. Ya yani dijital müze e, yapmak, bunları tabii e, gezdirmek, e, insanları. E, bu da tabii ki e, önümüzdeki yıllarda olacak e, işte Şimdi 3D olarak bir takım müzelerin e, şeyleri prezentasyonları var. Ama VR ile bu işler yapıldığı zaman belki biz de kendi koleksiyonumuzu VR'la insanlara Açacağım. açacağız. Bununla ilgili bir endüstri gelişecek. Hani bilemiyoruz. Şimdi bu arsa satın alanların birçoğu bu arsalar üzerinde bir takım spekülasyonlar yapmak üzere arsa satın alıyorlar evet. ve onlara müşteri bulacaklar mutlaka. Yani benim mantığım öyle çalışıyor. Evet, doğru, evet. Evet. Yoksa hiç kimse boşa para yatırmak e, istemez yani ilerisi bir adım ilerisin mutlaka düşünüyordur ki e, para bir para yatırıyor bir yatırım yapıyor evet. Vallahi bu işler bizim bilmediğimiz işler bizim hep elle tuttuğumuz şeylere paradan <gülüyor> harcadığımız için bugün <gülüyor> kadar. E, evet. Aklıma şu geldi mesela bu sergiyi buradan kaldırıp Amerika'ya götürmek isteyeceğiz ve çok zor prosedürleri var. Mesela yeni teknolojilerle bu serginin aynı ürünlerin kalıpları alınıp böyle çoğaltılıp da mesela bütün dünyada dolaştırılabilse kalıbı niye götürüyorsun diye kimsenin soracak bir hali yok. Yok tabii. Mesela 3D teknolojileriyle bu kalıpları yapılabilir. Bu sergilerin sergilenen ürünlerin hepsinin belki büyük paralar belki değil ben şimdi para tarafında değilim. hep. Bu... Herkes tarafından nasıl daha çok izlenebilir? Evet. Çünkü ne kadar çok insana dokunursa, bunların içinden mutlaka bir veya iki tanesi bu şeye, yola bir adım atacak. Bu adım bir yola atım atacak. E, tabii olmayacak iş değil, olmayacak iş değil. Ama tabii buna bir e, talep e, yaratmak lazım. E, yani 3D de olsa e, tabii insanlar. Bir de tabii bunun orijinalini görmek gibi bir eğilim içinde e, her zaman. Da var. Yoksa kitaptan da e, bakabilir. Evet. E, hani Doğru, evet. Çünkü biz objelere baktığınız zaman e, onun yaşanmışlığını da görüyorsun ve orada bir takım e, interaksiyona giriyorsun objeyle. Ya bak eğer bunu tabii ki zevkle yapan birisiysen. sen. Ya bunu işte nasıl kullanmıştır, ne yapmıştır, ne Hı. etmiştir? Zaten bunun püf noktası da orada. Keyfi de orada. Virüs noktası zaten orada. orada. Evet, evet. <gülüyor> doğru. doğru. Ve o tartı aletlerinden daha çok mesela ben izahın <gülüyor> koleksiyonda bulunan e, terazilere bakarak. Terazinin, terazi doğru bir ifade evet, değil mi? Evet aleti terazi. Terazinin e, nasıl bir ellen yapıldığı, Kimlerin eline değdiği, evet, tabii. kimler bunu neler tartıldılar neler hayal ederek, tabii, neler tabii. tarttı falan. Tabii onun storiesi çok önemli. Evet, yani. evet. evet. evet, evet. Gençlerinde bir storiesi olması için bir şeyin peşine düşsünler, anlatacakları hikayesi Hikayeler olmaları olsun, için evet. mutlaka hobileri olsun. Aynen öyle, aynen öyle. Çok teşekkür ederiz İsaç. Ben teşekkür ederim. Bizi çok güzel misafir ettiniz, evet, çok Urlana. güzel Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim, çok keyifliydi, Sağ olun Haftaya görüşmek Haftaya üzere. Haftaya görüşmek üzere. üzere. İyi akşamlar, iyi geceler. Yine cuma dinleyenlere iyi günler dilerim. İyi günler. Sev. Ben atilla Yiğit'in ne yapacağız? Joy Cazla laflayacağız.